Baraj kalksa bile. Nuri Akman. Tamam, kalksın yüzde onluk seçim barajı. Millet tüm kesimleriyle temsil edilsin meclisi. Peki siyasal sistemin kendisi eşitlik ve özgürlüğe geçit vermeyen dev bir baraj halindeyse ne işe yarayacak? Partiler lider sultası altındayken, vekiller genel başkanlara biatleri ve biraz da cüzdan kuvvetleriyle seçilebiliyorken, Vaatler bol keseden atılır, tutulmayan sözlerin bedeli ödenmezken, parti muhasebeleri şeffaf değil, ortak ilkeler yerine bal tutan parmağını yalar felsefesi siyaseti esir almışken, denetim mekanizmaları çalıştırılmayıp yolsuzluklar daima kılıfına uydurulurken, iktidar hamamlarında hep aynı tasların kullanılacağı aşikarken sıfır baraj mı bizi hizaya sokacak? bataklığı kurutmuyorsunuz. Barajı kaldırarak çamura batacak adayların kompozisyonunu farklılaştırıyorsunuz sadece. Nice temiz gönüllü, iyi niyetli insanların siyasi arenaya girdiğinde ya kirlendiklerini ya da pasifleştirildiklerini yeterince gördük. Seçimden galip çıkan hangi parti siyaseten aleyhlerine bile olsa bu bozuk düzeni topyekün düzeltmeyi istedi ki yaptıkları iyileştirmeler Sonuçlar kendileri için olumlu olacak kadarla sınırlı tutuldu hep. Durum aleyhlerine dönünce kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri aldılar. Şimdi anayasa mahkemesi barajı kaldırırsa, evet yamuğumuzun bir kısmı düzelecek ama vicdanlardaki barajlar cerahat biriktirmeye devam edecek. Üstelik o vicdan barajları sadece seçilenlerin değil, seçenlerin zihinlerini de kapatıp, karanlıklaştırıyor. Siyasi rekabette her şeyin mübah oluşuna itiraz sadece güçsüzlerin harcı oluyor. Güç taraf değiştirdiğinde bütün canlılığıyla dirilip onlar çok yedi. Sıra bizde coşkusu sarıyor herkesi. Seçim öncesi biz sizin hizmetkarınızız söylemi sandık başarısıyla birlikte çalışın bire kölelere dönüşüyor. Partiler kendi kadrolarındaki yanlış adamlara topyekün sahip çıkıyor, seçmenler ise duydukları makul şüpheleri partilerinden hesap sormaya vardırmıyorlar. Bir partiye verilen oy onlarla birlikte nemalanma garantisi getiriyor çünkü. Ara sıra biraz cızırtı kopuyorsa da alınan paylardaki tatminsizlikten kopuyor. Cumhuriyetin Fazilet olduğunu söyleyip de 81 yılda faziletli bir sisteme geçemediyseniz, bundan sonraki 81 yılda da işiniz zor. Baraj da, tüm partiler oyları oranında sandalye kaparsa, el ele verip de gelin önce şu kurumlarımızı kim iş başına gelirse gelsin, düzgün çalışacak hale getirelim demeyeceklerdir. Yıllarca istikrar adına tek parti hükümetlerini savunduk. AK Parti deneyimi özellikle son döneminde bunun da safsata olduğunu gösterdi. Sistemi düzelttiğinden daha fazla bozdu. Anayasa Mahkemesi'nden sıfır barajı kararı çıkarsa belki yeniden koalisyonlarla yönetileceğiz. Güvenlik güçleri, emniyetiyle, ordusuyla tarumar olmuş, yargısı kutuplaşmış, karma okulları kaldırmayı tartışma noktasına gelmiş bir ülkeye hangi koalisyon huzur getirebilir? Sayın Cumhurbaşkanımız, egemenlik, yargı ve ordu bürokrasisinin değil, milletindir buyurmuşlar ve hiç kimse, hiçbir kurumu kendisini milletin üzerinde, milletin meclisinin üzerinde, özellikle de siyaset kurumunun üzerinde görmemeli diye devam etmişler. Egemenlik, millet iradesi, kuvvetler ayrımı, atanmışlar, seçilmişler gibi hukuk ve siyaset biliminin kavramlarının teorik anlamları, ne kadar çekici olsa da pratikte bizi kandırmaktan öteye götürmüyor. Kurumları çalıştıran insanlar sanki millete dahil değilmiş gibi, milleti bize oy verenler, vermeyenler şeklinde ayırdığınızı, yasamayla yürütmenin aslında tek bir kuvvet olduğu, bir kez yetki alan egemenlerin her işlerinin milletçe benimseniyor kabullenildiği unutuluyor. Denetim mekanizmaları çalıştırılamayınca, İktidar, tehlikenin birinden kurtulsa, eninde sonunda ötekine yakalanıyor. Şeffaf, sandıktan sandığa değil, her an hesap verilecek bir düzen kurmazsanız, ancak öfke biriktirirsiniz. Kader, sizin arzunuz hilafına bugün yargıyla, yarın orduyla, öbür gün PKK ile, sonraki gün güvendiğiniz milletin isyanıyla koruyucu tüm barajları yıkar. Yıkar da ne olur? Kartlar yeniden dağıtılır. Bozuk düzen aynen devam eder. Siyasetçiler nefsi emmarelerinin esaretinden kurtulur da seçmenlere kemalatın hakiki rol modellerini sunarlarsa ne ala. Yoksa baraj baraj diye diye havanda daha çok su döveriz biz. Anayasa Mahkemesi'ni daha veremediği karar için eleştirirken, Cumhurbaşkanımızın kullandığı kitap yüklü merkepler benzetmesini, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Türkiye'yi yolsuzluk algı endeksinde 11 basamak düşürdüğü haberiyle birlikte okuyunca, hüzün katsayımız öyle yükseliyor ki tüm barajlar yıkılıyor, gözyaşı seline kapılıp sürükleniyoruz hepimiz.